Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selam ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Mektubat-ı Şerife'den kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabi biz anlamadan ağır bir mektuba girdiğimizi size söylemiştim. İtikatla ilgiliyse de İtikadın çok derin meselelerini ihtiva diyor. Ama biz e, tabii ki başladığımız üzere sizlere bu dersleri izaha devam etmek istiyoruz. İnşallah Rabbim bu mektubunda diğer itikad mektuplarında da tamamına erdirsin. Mollalar için, kız erkek talebelerimiz için tabii mektubat okuyanlar için önemli izahlar yapılıyor biraz da kırık mana vermeye çalışıyorum. İnşallah bittiğinde kırık mana üzere belki itikat mektupları bir kitap haline gelip yaptığımız izahlar da şerh olur. Ve kalıcı bir eser olur. Sizler de istifade edersiniz inşallah. Hoca efendiler ilimle uğraşanlar daha istifade eder. Kaldığımız noktada buyuruyor ki Vennehu Teala şüphesiz Allah Teala Rabbimizden bahsediyoruz. Bu çok önemlidir. Onun zikri üzere bulunuyoruz. Onu hatırlıyoruz. Onun yüceliğini, kudretini, gücünü izah et etmeye çalışıyoruz. Onun için bahtiyarız, saadetleriz. Mevla'dan gafil olanların Allah'a bilmeyenlerin durumuna düşmeyeceğiz inşallah. Yani bu mektupta da, bu bahiste de felsefecilerin ne kadar ahmak olduğunu, ne kadar beyinsiz olduğunu, yani felsefeyle uğraşıp e, şerata yan bakanlar, işte vahye dayanmayan, ayete hadise dayanmayıp felsefeyle iş yapanların e, ne durumda olduğunu ortaya koyacak. Demek ki insanlar filozof oluyor, işte efendim, Şöyle şöyle ilimler tahsil ediyor. Burada ilmin hücum, işte yıldızlarla ilgili ilimler, astronomi vs. Birçok ilimlerle uğraşıyorlar. Hatta o ilimlerde zirveye yükseliyorlar. Fakat allah Teala'yı bilmekten gafildirler. Yani allah Teala'nın bir sıfatını bilmiyor. Sıfatları hakkında malumatı yoktur. Onun için bizler Mevla'mızı bilmek bakımından yüce zatının tenzih etmek ve yüce sıfatlarını münezzeh tutmak açısından yani birçok doçent, profesör gibi onvanlar kazanmış olan insanlardan çok daha ileriyiz. Çünkü saf bir itikad üzereyiz ve Rabbimizi tenzih üzereyiz. Yani, noksan sıfatlardan tenzih etmeyi en azından Biliyoruz. Nerede bir eksiklik, noksanlık, değişiklik, intikal, e, hüdüs belirtileri, sonradan olma eserleri falan görürsek Mevla'yı ondan uzak tutuyoruz mesela. E, bu adamlar gökleri karıştırıyorlar. işte Gezegenlerden tutun, işte efendim, felekleri bütün de tahlil ediyorlar. Yerin dibine, dibine inmişler falan. Yerin merkezine kadar tabakalarını tespit ediyorlar. Her türlü ilimlere ulaşmışlar. Fakat bu varlıkları yaratan yüce zatın sıfatları hakkında ve zatı hakkında bir itikada, bir imana sahip değiller. Ve bilgileri yanlış. Şimdi bunu anlatacak. Burada ne kadar hamd etmemiz lazım oldu. Allah'ımıza ne kadar şükretmemiz gerektiği. Bu kadar bizden akıllılar Allah'ı bulamamışken. Bu bize nereden nasip oldu? Biz yani Aklımız çok yok onlara göre. Onlar daha akıllı. Bizden güzellerine nasip olmuyor. Bizden zenginlerine nasip olmuyor. Bizden akıllılarına nasip olmamış. E şimdi bu hemen bizi nereden buldu bu itikat yani? Burada çok büyük bir e, hamd ve şükür icap ediyor. Allah'ımıza imanımız hakkında bu felsefecilerin, filozofların e, durumuna düşmediğimizden dolayı işte ee, ileride mektubun bir dahaki derste geçiyor geçecek herhalde oraya kadar yetiştiremeyebilirim Eflatun'dan bahsediyor onu ahmak Eflatun diyor mesela Eflatun felsefenin babası yani şu anda bütün dünyanın profesörlerinin yani peşinde olduğu bir adam marka bir isim Eflatun ama bak onun allah Teala hakkındaki yanlış görüşleri İsa Aleyhisselam'ın döneminde İsa Aleyhisselam'a iman etmemesi onun peygamberliğinden haberdar olmaması, peygamber olduğunu söylese de ona tabi olmadığından neler kaybettiğini söyleyecek. Burada ne anlıyoruz? Hidayet Allah Teala'dandır. Behtî men yeşa sırrı dilediğini hidayete erdiriyor. Demek ki burada bize de iş düşüyor. İrademiz ve kudretimiz cüzi de olsa bize verilen bir sermaye var. Bu sermayeyi nerede kullandığımıza Mevla önem veriyor. فَسْتَهْدُونِ <festeh> اَهْتِكُمْ <dünye etiküm> Sırrı Sayın Müslim hadisinde, hadisi kutsiyle Hidayat isteyin ki hidayat vereyim. E peki şimdi burada da yani biz anamızdan doğduk işte ben mesela 5-6-7 yaşlarımdan Efendi Hazreti'nin yanında bulundum öyle değil gelmişim bu yaşa. Yani çok da bir hidayet arayışında da olmamışım veya bu hususta bir irade sarf etmiş miyim meselesine gelince. Tabi allah Teala Hazretleri Ezelî ilmiyle herkesin istidadını biliyor. Yani kabiliyetlerini biliyor. Onun için lisân-ı diyor. Meşayih insan kabiliyet lisânı ile Allah'tan bazı şeyleri talep eder. Yani onun kabiliyetinde vardır o. Belki diliyle o hususta dua etmemişse de eğer fıtratında, hılkatinde, kalbinde, ruhunda doğru yol arayışı, doğru inanç arama vasfı varsa Zaten o duayı yapmadan da ona Allah idat ediyor. E tabi istiddat lisanımız, kabiliyetlerimiz hususunda da elden bir şey gelmez diyorsunuz. Mevla bizi yarattı, böyle yaratmış. Ama suçu Mevla'yı bulmamak lazım. Neden? Çünkü allah Teala Hazretleri, yani Efendi Hazretleri şöyle misal verdi: Bir baba işte 100 milyardan 3 tane oğluna da veriyor yani. Orada bir adaletsizlik yapmıyor. 300 milyar üç kişiye böldü çocuklarına. Sağlığında neyse. E şimdi bunun birisi akıllı çalıştırıyor. Nemalandırıyor yani artırıyor. Birisi yerinde sayıyor belki. Birisi de batırıyor. Yiyor içiyor. Rışretlerde sabahlıyor. Bar pavyon bitti para. E şimdi bu çocuk e, babasına ya ne insafsız adamsın. Bu çocukların bak zengin oldu da ben böyle perişan sürünüyorum dese haklı mıdır derdi. Haksızdır. Niye baba eşit davrandı derdi. Ama sen aklını kullanamadın. Yani Mevla herkese hidayet yolunu gösteriyor. İnnâ edeynâ üssebîl ayet kerimesinde bir kula gideceği doğru yolu gösterdik buyuruyor. Ya peygamberler bunun için gönderiliyor, kitaplar bunun için indiriliyor, hocalar, vaizler bunun için gönderiliyor. Aa şimdi Lale Gül TV'den sohbet var. E şimdi orada onun önünde başka kanal var, ardında başka kanal var. Uydu da yüzlerce kanal var. Kiminde içki var, kiminde fışkı var, kiminde çıplak cari var, kiminde dizi var kimin. Her şeyde bir şey var. Herkes aradığını buluyor yani. E sen şimdi gelip burayı dinlemezsen nasıl hayat bulacaksın bilmem ne dizisinde? E sana yolu gösterdik diyor. İnme ya şükredersin, Beni tanırsın, nimetimi bilirsin. Femik evah tekela şerikerek bütün nimetler tek sendendir, ortağın yok dersin. Emrimi tutarsın, yasağımdan kaçarsın. Ve ima kefura ya da büyük bir gavur olursun diyor. E bunu insan suresinde. Yani kimse Allah bana yol göstermedi diyemez. Yani şu anda hele ki dünya daralmış. Çarşılar, pazarlar yaklaşmış. Kıyamet alameti, internet satışlarıyla. Şu anda giriyorsun oturduğun yerden Çin'deki malı alıyorsun yani. Bu kadar her imkanın olduğu... Bu kadar ilimlerin bulunduğu, isteyen cennet yoluna, isteyen cehennem yoluna gidebildiği, isteyen sapık hocaları, isteyen doğru el i alimleri bulduğu, bulmanın da kolay olduğu bir dönemdeyiz. Onun için biz İmam-ı Rabbani gibi, Müceddi Delfi Fani, ikinci bin yılın müceddiri gibi böyle zatların ilimlerine kulak verelim. Onlar Allah'ı bildiler, buldular, vasıl oldular, arif oldular. Bu işte felsefeyle, coğrafya coğrafyayla, matematikle, fizikle Allah bulunmaz yani. Onlar Allah'ın yarattığı Celle Celal ilimlerdir. Hayra kullanırsan hayır, şerre kullanırsan şerdir. Ama Mevla'yı bulmanın da bir yolu var. Tasavvuf yolu ayetten, hadisten alınmış el sünnet yoluyla bulacağız. Rabbimiz var bizim. E nasıldır, nedir, haşa. Şekilden münezze ama e, sıfatları var. Şimdi o noktadayız. Birbirini haberdar edelim, birbirini uyaralım, uyandıralım, ders kaçırmayalım. Belki bir kelimede hidayatımız gizlidir, belki bir cümlede Allah bizi uyandıracaktır. Bir yanlışımızı tahsil edeceğiz, doğru yola gireceğiz, kafamızı çalıştıralım. E, mevzu burada hidayat ettik diyor, ettik neyle ettik işte. Mevla seni zorla da eder, kalbine de ilham eder. Bir de bakarsın sabaha uyanırsın, evliya olmuşsun, onu ben karışmam. Bu olabilir, olmaz da demiyorum. Ama Allah Teala'nın nesi var? Kanunları var. Sebepler alemindeyiz. Bu kanunlardan bir tanesidir. İlim hidayet ışığıdır. İnnel ilme nurun. İlim nurdur. E, i̇lim nurdur. Sen bu ilme nasıl vasıl olacaksın? Ya kitaptan okuyacaksın ya hocadan dinleyeceksin. Okumadan, dinlemeden Allah seni okutabilir gece rüyanda. sabah kalktı hafız oldun. Böyle zatlarda duydum ya. Yani. Ama kaç tane? Sen böyle bir şey bekleme şimdi. Sen yoluna gireceksin. Bunun yolu nedir? Dinlemekten geçer. Sohbet dinlemeyen adamın Rabbini bilmesi bulması mümkün değil. E, dinlemek yetmez ama dinlemeden başlamaz ki bir süreç başlamaz. Sen hangi süreçtesin şu an? Kitap okumamış dinlememiş. Ehl-i Sünnet alimlerinden bu bir silsiledir. Biz Efendi Hazretlerinden dinledik. O Ali Eder Efendi'den dinledik. O Halil Zahmet Bu bir silsileyle devam ediyor. Yani sen böyle kesik kopuk aşın şu cereyan geliyor buraya. Şurada bir kesik olsa gelir mi? Şurada bir kablo kopuk olsa bu yanar mı? Bak benim şuradaki şey bile biraz düşüyor. Hemen geliyorlar beni uyarıyorlar. Aman diyorlar aşağı düştü diyorlar. E ses gelir mi size? Bak dünyanın neresinde Amerika'dan Rusya'dan beni dinliyorsun. Nasıl dinliyorsun orada? Bu aletlerle sebeplerle. Sen sebepleri kes. Ondan sonra ben sana ulaşacağım. Nasıl ulaşacağım? Sen bana nasıl ulaşacaksın? Onun için bu dersler mektubat özellikle Mevlamız'ı bilme hususunda en büyük rehberimizdir. Bunu güzel anlayacağız ve anlatacağız. Ben onun için e, izaha çalışıyorum. Herkesin anlayacağı dilde. Ve Ne teala Şüphes allah Teala. Şimdi biz Rabbimiz hakkında bize e, bir sıfat kudret sıfatını işleyecek bugün. Kadirun bir de ihtiyar sıfatı yani. ihtiyar irade demek. Kadirun kadirdir. Kadir ve ve alakülşin kadir yani. Hepimizin okuduğu, konuştuğumuz bir zikirdir. Allah her şeye kadir. Birçok ayet-i kerimenin sonunda geçer. Her şeye gücü yeter ne demek? Yani yapamayacağı bir şey yok. Bir defa zaten buna inanmışız. Buna inanmayan kafir olur. Peki Kadir'dir, gücü var. Peki nasıl gücü var? Muhtarun ihtiyar sahibidir. İhtiyar sahibi ne demek? Seçimi var. E zaten bunu Kur'an ve <gülüyor> rabbuke yahlukumu ve yhtar. Rab dilediğini yaratır, istediğini seçer diyor. Muhtar seçilmiş demekte. Işte, muhtar İhtiyar da seçmek demek. Rabbin dilediğini seçer. Yani burada ne demek? Zorlanmaz bir şey. Mesela bizde bazı kere irademiz devre dışı kalacağı haller var bizim. İftiyarımız. Adam mesela diyelim ki Parkinson olur. Değil mi? E, titriyor böyle. Böyle böyle böyle böyle. Şu bu adam titremek istiyor mu istemiyor? Bütün millet de ona bakıyor. Bir toplantıda şurada burada adam da mahcup oluyor ama adamın elinde değil ki o kendi isteği dışında hareket yapıyor insan. Bazı kere. Sara olan pat küt düşüyor. E bütün millet kadın küt diye düşmek ister mi? Hele ki takva kadın ne kadar mahcup oluyor. Ama ne yapacak giderken vurdu Sara. Bunda ihtiyar var mı şimdi? Yani seçim hakkı yok burada. E dolayısıyla bizim bazı işlerimiz İrademiz dışında olabilir. Mevla'nın hiçbir işi iradesi dışında olmaz. Mevla kimse bir şey zorlayamaz. Hani evangelis, bevangelis, dangalakların işte, Tanrı'yı kıyamete zorlamak. Neyi zorluyorsun? diye bir projeleri var işte. Mesih İsa Sen gelsin diye uğraşıyorlar ya işte Armageddon, Armageddon, Haşidik, Suriye meseleleri buradan geliyor. Savaş çıkartmak için falan. Projeleri var. Amerika'daki Yahudi lobilerinin efendim, peşine takılan Hristiyan avanakların işte neyse falan. Tanrı'yı zorluyorsun. Neyi zorluyorsun Tan? Haşa. Allah Teala istediğimi patlatacak bu cihanı. Saatli bomba kurulmuş derdi falan hani. Vaktini bekliyor. E şimdi hiçbir şey onu dü, dünya yaratılmış. Allah'ın haber yok haşa yani iradesi yok kendi kendine olmuş. E sonra kıyamet koparsa kendi kendine kopmuş. Nasıl oluyor böyle? Kendi kendine hiçbir şey kıpır diyor mu? Yani şimdi şurada dal kıpırda tasa ne diyorsun? Rüzgar var. E şimdi rüzgar yok dal kıpır diyor. Hepimiz ne yaparız? Allah allah. Bana mı gelmiyor acaba ya? Yani belki buraya vurmuyor, oraya vuruyor herhalde. Çükür e niye sıkı vur diyor? Sebepsiz bir şey oluyor mu? E Mevla'nın kudreti tealluk etmeden nasıl bir iş meydana gelir? Münezzahun uzak tutulmuştur. Tenzih edilmiştir. Neden? Şaib edil icabi. İcap şaibesinden. İcap demek mecbur kılınma. allah Teala kimse bir şeye e, zorlayamaz. Allah hiçbir şey vacip değildir. A kendi söz verir, bunu vacip eder, kendi üstüne alır. Yani kane ala arapki hatmen makliyi ya, işte herkes cehenneme uğrayacak Sırattan geçecek. Aatinin tefsirin yani aatinde bunu ben kesin karar verdim bu hüküm bitmiştir diyor. Yani Rabb'in bunu üstlenmiş. Ama bu hadislerde de çok geçer. Kani hak kane ala Allah işte Allah hak olur. Yani bu hadisleri doğru anlamak lazım. Şu zikri yapanı cennete sokmak Allah'ın hak olur. Bu hadisler de çok geçer. Ama burada şu ibadeti yapana şu sevabı vermek Allah üzerine hak olur. Bu şu demek Allah Teala onu fazl keremiyle üstlenmiş. Kendini bağlamış orada. Diyor ki bunu yapana ben bunu vereceğim. Söz veriyorum. Yani söz manasında o. Yoksa ben buna mecburum da illa da vereceğim anlamında değildir. Çünkü ehl-i sünnetin itikadı budur. Mu'tezile mezhebi sapık fırkalar. Onlar derler ki ibadet yapana sevap vermesi mecbur. Günah ceza vermesi mecbur. Ya nasıl Allah mecbur olur? Bunlar nasıl kocadırlar ya? Çok da büyük ilim adamları böyle sapıtmıştır yani. Bu noktada. Adam bu kadar ibadet yapmış yani. Cennete mecbur sokacak onu. Ne demek mecbur niye soksun ya? Bir Mevla isterse sokmaz onu. O onun mülküdür. Ben mülkümde bulmasa benim mülkümse. Efendim istersem baltayı vururum kırarım şimdi. İstersem de yaldızlarım, bakımlarım. Şimdi ben bunu kırdığım zaman kimse bana gelip bunda hesap soramaz. Ben zalim de olmam çünkü ben senin mülküne karışmadım ki senin malını mı kırıyorum? Canım istediğin kırdım yani neyse. E dolayısıyla her şey Allah'ın mülkü olduğuna göre istediğini orada yapabilir. Başkasının mülkü değil ki zalim olsun. Haşa. Hal böyle olunca bir şey ona zorla, zorla yaptırılamaz. E, bir şey ona vacip olmaz e, Fali mucep değildir. Faali muhtar'dır. Faali mucep demek yaptığı işi zorla yaptırılan. Bazı bizim başımıza geliyor böyle zorlanarak bir şeyi mecburen yapıyorsun. İstemesen de irade dışı. Yani ama Mevla'da haşa aşağı böyle şeyler asla düşünemez. Fali muhtardır ne demek? Seçimle yapar, istediğini yapar, istemediğini yapmaz. Böyle bir şaibe onda ona yoktur, ulaşmaz yani. Zorunluluk diye bir şey Allah'ta yok aşağı. Bizde zorunluluklar var. Her işimiz zorunlu ya. Abdestimiz sıkışsa zorunlu, karnımız ağrısa zorunlu, acıksak zorunlu yemek. Yani hangi işimiz serbest? Böyle şey gibi hayatla yarışmaya çalışıyoruz ya. Hele zaten ben pilli gibi bir şeyim. Şeker düş şeker çıktı. Düşünce bir şey tatlı ye, çıktı, iğne vur. Yani siz sizde başka işleriniz. Herkesin kendine göre oraya yetiş, buraya koşuş. Yani kendi elinde misin? Karnın, karnın seni zorladığı vakitte en önemli toplantıda olsan... Tuvalete zor yetişirsin ya. Adam da dur ya. Çok önemli bir işimiz var. şey i̇şte şu kadar kar var, para var. Şurada. Adam hep duramıyorum ki. Altıma mı yapacağım? yaptıktan sonra burada batıracağız ortalığı resim var. Gidiyorsun. Çünkü sen her yaptığını zorunlu yapan bir adamsın. Hiçbir şeyi iradene göre olsa tuvalete girmene bile vakit koyarsın. Münasip saatte gidersin. Yani karnın münasip saatte ağrır. Sen şimdi kendine uygun zamanda mı acıkıyorsun? Kendine uygun zamanda mı abdest bozuyorsun? Ne senin elinde var ya? Yani demek istediğim Parkinson değilim diye ben iradeliyim falan diyorsun ama hiç seninle alakalı tansiyonun bir çıkıyor. Senin elinde değil. Düşüyor. Senin elinde değil. Bayılıyorsun. Acile kalkıyorsun falan. Senin elinle isteğinle mi oluyor bu? Hangi saatte ben acile kalkayım diye. Hesap mı yapıyorsun yani? O zaman seçimin yok. Ayetin devamında ne diyor? Rabbin dilediğini ihtiyar eder. Onların seçim hakkı yok diyor. Seçim hakkı yok bu çok önemli. Ama o zaman seçim hakkımız yoksa biz niye mesul oluyoruz? Niye o seçim hakkın öyle yok ama namaz kılmakta iradeni kullanarak kılıyorsun. Veya içki içerken iradeni kullanarak içiyorsun. Demek ki seçim hakkın yok derken ne kadar yaşayacağın boyun, bozun, şeklin, rızkın bunlardan seçim hakkın yok. Ama sana namaz kılacağım mı kılmayacağım mı orada seçim hakkı vermiş. Niye imtihan orada olacak? Sana ovürtülü boyun niye uzun diye cehenneme girmiyorsun ki? Boyun niye kısa diye cennetten atmıyorlar ya da mı? da zaten seçimin yok. Seçimin olmayan işlerde de günah ve balim yok. Nerede günah ve balim var veya sevabın ecrin var? Sana verilen iradenin devreye girdiği yerlerde yani namaz gibi, abdest gibi. İstersen alıyorsun, istemezsen almıyorsun. Yine almakta mevla yaratıyor alman fiilini ama e, senin de iradenle teşebbüsün var. Öne geçiyorsun. Ve mibrroun. Allah Teala müberradır. Müberre yani son derece uzak tutulmuş. Neden amme zinnedil ee, Yani zorunluluk halinin konuşulmasından hatta düşünülmesinden zannedilmesinden yani tahmin bile edilmez bu konuda Allah Teala hakkında bir zorunluluk lafı akla gelemez bile yani. Bırak konuşmayı. Zannından bile müberrad. Şimdi vel felsefe dü filozoflar Öyle felsefeciler el ahmaklar diyor. Felsefeyle uğraşanlara efendim iman Rabban diyor ben demiyorum şimdi hemen hakaret sayıp da beni mahkemeye vermesinler. Uğraşıyoruz böyle mahkemelerler. Yani bu ben tercüme etmek durumundayım daha. Burada ibareyi tercüme ediyorum. Aklı kıt yani felsefeciler. Nefevül ihtiyara. Nefev nef Yani yok dediler. Neyi nefiyette? El ihtiyara. Seçim halini, irade sıfatını, ihtiyar hakkını. Kimden? Minel vacibi teala. Allah-u Teala'dan nefiyette. Dedi ki Allah'ın böyle bir şeyi seçerek yapmıyor. Felsefede kural bu yani onların genel inancı. Da ve tu ispat ettiler. E, var dediler yani. Neyi el icabe? Zorunluluk halini. Kim için? Lehu Sübhani. allah Teala için icap halini ispat Allah zorunlu yarattı bu mahlukatı. Yaratmasa olmazdı. Halbuki biz diyoruz yaratması olurdu. Yaratması yaratmaz da Eğer herkesin bir başlangıcı var. köklerin yerlerinde başı var. O zaman ondan evvel niye yoktu? E, ondan evvel bu alemler yokken allah Teala neye muhtaçtı? Ve Allah-u Teala hangi sıfatı eksikti? Haşa. Biz olmasak da onun sıfatı tamamdı. E, şimdi onlar tabii bunu niye yapıyorlar? Allah'ı inkar ettikmek etmek için değil. Göya Allah'a işte kemal sıfatı ekleyecekler Yani bu cahillik çok kötü bir şey. Sen şimdi Allah'a baba dediğin zaman ne oluyor? Hani sen adama baba derken met etmiş oluyorsun. Zannediyorsun ki Allah'a da baba deyince haşa Allah'a övmüş olur. Ama bu Allah'a şirk oluyor neden? E baba dediğin mi karıya muhtaç çocuğa muhtaç her şey birbirine bağlı. allah Teala bunlardan uzak. Ne eşi olur ne çocuğu olur. Bunlar noksan sıfat. Ama sen zannediyorsun kemal. Çünkü senin işte bilgin anlayışına göre zamen yanlış anlay anlayarak minhum onlar tarafından ne diye anlamışlar? Ennel kemale mükemmellik nerededir üstünlük fil icabi. Yani zorunluluktadır. Çünkü neden? İşte zorunlu olursa işte mesela adam niye sakat? Bu, bu adamı niye sakat yaratmış? Bu çocuğu niye işte efendim gözünü kör yaratmış? Öbürü şöyle olmuş. Belki böyle olmuş. Şimdi sen dersen ki Allah bunu isteyerek yapmış. Anladın? Ya e Allah bunu niye yapmış sorusu çıkacak. Ama sen ne, de, sen ne dersin o zaman? Ya bunlar Allah'ın iradesi dışında gelişiyor. Mesela şimdi bizim başımıza bir iş gelse bir tanıdığımız sevdiğimiz de ondan rahatsız olsa bize telefon etse falan ya bu niye böyle oldu hani açıklama yaptınız şunu oldu böyle oldu biz bundan rahatsız olduk falan. Sen desen benim iradem dışında gelişti haberim yoktu öyle mi desen ne oluyorsun? Mazeret açıklamış oluyorsun karşı taraf seni mazur görüyor. Ama sen bildiğini ikrar ettiğin zaman veya ben isteyerek yaptım dediğin zaman soru cevap uzuyor gidiyor. O zaman o da diyor ki arkadaş beni niye böyle yapıyorsun ben aramızda hukuk var, niye beni bozdun falan falan Şimdi bunlar da diyorlar ki ya madem mahlukatta böyle şeyler var ya sakatlıklar, körlükler, toparlıklar, zararlar ziyanlar falan falan deprem zelcele ölenler kalan. E ne olacak? Eşilik derse ki bunları Allah isteyerek yapıyor. Bu sefer izah yapamayacağız. ve hatta Allah'a diyecekler ki işte depremde dediği gibi benim oğlumu çocuğumu nereden buldun? İşte bu çocuğun ne günahı vardı? Diye Allah'a haşa. Hakaret eden hürriyet kastesi yazarları gibi. E sen burada bundan sıyrılmak için felsefe akıl yürütüyor mantık ya ne diyor işte Allah diyor bunları zorunlu yaptı yani Allah diyor mesela bir aklı faal yarattı her şeyi yapan bir akıl bir beyin gibi bir şey ondan sonrasını hep o yaptı Allah buna karışmadı Allah'ın isteği dışında gelişti bu olaylar diyor böyle diyerek ne yapıyor sanki Allah işte yaptıkları milletin anlayamayacağı şeylerden Allah'ın işte mesul olmamasını ya Allah niye mesul olsun Ayette diyor ki yaptığından sorulmayan bir Allah var. Peki yaptığı her işte hikmet var mı? Var. E ben anlamıyorum. Anlamayabilirsin. Yani Hızır Aleyhisselam gönderiyor çocuğun kafasını kopartıyor. Küçücük günahsız çocuk. Sen burada bu hikmeti anlamayabilirsin. Ama var mı bunda bir hikmet var diyor. Kehf suresinin ayetinde. O çocuk büyüse kafir olacaktı. Anası babasında çok müslüman adamlar onları da gavurluğa zorlayacaktır diyor. O çocuğu öldürttürüyor. Niye? Çocuk günahçısı ölsün. O da cennete gidiyor. Ana babası da çocuk büyüse. Onlar da gavur edecekti. Ana babası da iyi insanlardı. Onlar da zorla cehenneme gitmesin diye. Falan falan falan. E sen bilmiyorsun ki ilerisine gerisine. Bunun kör olmasında ne? Onun topal olmasında ne hikmet var? Onun sahur olmasında ne hikmet var? Depremde ne hikmet var? Bu insan bugün niye öldü şimdi falan? E bilmiyorsun ki sırlarını bu işin. Ledün ilmin yok. Kayıp ilmin yok. Arka planı bilmiyorsun. Koruşuyorsun. O zaman... Allah bu işlerden tenzih etmek için bunu Allah yapmadı deme, denir mi ya? Böyle kurtuluş yolu olur mu? Sen desene ki Allah-u Teala'nın her yaptığında bir hikmet vardır. Biz o hikmeti bazen anlarız bazen anlamayız. Anlamasak da biz iman ederiz. Mevla şer yapmaz. Hak şerleri gayr eyler. Zannetmeki gayr eyler, Arifan'ı seyre Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. E şimdi bunu niye demiş? Ama Arifler bunu anlar diyor. Allah'ı bilen anlar. Telsefe ile hendese ile olacak iş değil ki. Mevla'yı bilme meselesi Kalkmışlar demişler ki Allah bu yaptıklarını zorunlu yapıyor Yani onun elinde de değil irade ondan hariç gelişmiş falan falan Felsefe kafası Ve <gülüyor> Bu sefihler yani Beyinsiz filozoflar diyor Muhakkak kıldılar Kimi el teala Vacib teala yani Allah'ımızın ismidir Varlığı kendinden olan demek vacib Vacib teala hazretlerini Ne yaptılar muattale Muattal tatilde yani Tatil de Arapçadır tatil. Muhattal. yani Allah bir iş yapmıyor. Öyle ya şimdi onda o zorunlu oluyor. Onun iradesi dışında olan bir şey ne oldu? Allah yapmadı oldu. Allah muattal yapmışlar ve mühmelen Mühmel ne demek? İhmal edilmiş. Yani Allah Teala bir iş yapmayan bir zat olarak var ama ne iş yapar? Ne sıfatı var? Hiçbir sıfat yok. Bir iş yapmaz diyorlar. yok ulu hükmetmiyorlar? Ne bir suduri mas yaratılmış bir şeyin suduru öyle şey ki vahidin tek bir masnur var Allah'ın yaptı ondan başkası sudur etmedi kimden hangi halkı semmavat ve artık <gülüyor> yahu koca kökleri yerleri ve arasındakileri ve içindekileri bu kadar her şeyi yaradan Allah'tan onlara sorsan tek bir maslo sudur etmiş bir şey yarattı Allah diyorlar başkalarını yaratmadı felsefedeki kural bu yani mantık buymuş biz tabi felsefe okumadığımız için mektubattan onu anlamış oluyoruz. Biz felsefe hiç itibar etmedik yani. Şimdi bu bir varlık varmış ve ve, eza, ve, ve o varlık da eczan diğerleri gibi sadirun sudur etmiş onlara göre bil icap. O bir tane yarattığını da zorunlu yaratmış. Onu da isteyerek yaratmamış. O da gayri ihtiyari gelişmiş. Meydana çıkmış. Ondan sonra bütün işleri de o yapıyor şu anda. Robot yani bir robot var alemde. Mevla onu da zorunlu yaratmış. O bir beyinmiş yani. Her şey o beyin yapıyormuş. Aklı hal diyorlar buna. Her şeyi yapan akıl. Yani akılda ki senin benim bu kafamdakini demiyorlar. Bütün alemleri yöneten bir akıl varmış. Bu kadar akılsızlık olur mu ya? Ve bu nispet ettiler. Vücudel muhtesat. Sonradan yaratılan bütün alemin varlığını. Işte gökler, yerler, dağlar, denizler. Her gördüğümüz şeyleri. E bunların varlığı nereden geliyor? Sorsan onlara. Nispet ediyorlar. İlel-aklil-fe'al. Bir akıl var diyorlar. Bir beyin. Yani tabii bizim beynimizde. Bu bir küçük sistemdir. Bunun büyüğünü düşün. Bu bizim beynimizin bir büyüğünü düşün. Bu beyin bizi yönlendiriyor, yönetiyor. Bir de düşün ki bütün yaratılanları yöneten bir beyin var, akıl var. Bu aklın adı faal. Faal zaten e, meşhur faal Türkçe'de faaliyet... Çok faal adam derler faal. Faal yani çok iş yapan. Böyle ne diyorum sana robot gibi eliyor ayağı yere yetişiyor mesela. Böyle bir akıl varmış. Tamam mı? Elleci öyle bir şey ki bu. Lemyes mut sabit olmadı vücudu bunun varlığı. Nerede bu yav? Desen. Varlığı sabit değil. Nerede? Fi gayri te miyim? Onların vehminin düşüncesinin dışında bir yerde böyle bir şeyin varlığına dair bir belge ve bilgi ve bulgu yok. Bir eseri yok yani. Ve la şuglelehum, onlar için hiçbir meşguliyet yok. Yani ilgi ve la taalluka hiçbir ilgisi yok neyle? Billah Hakkü Sübhanü Teala. Hakkü Sübhanü Teala Allah ile hiçbir alakası yok. Efendim, ilgisi yok. Fi zammi'l fasidi. Fi iddialarına göre el fasidi bozuk iddiaların asla yani Allah'a bir şey de sormuyor bir şey yaparken allah Teala ile ilgilenmiyor allah Teala'nın bir sıfatı onunla ilgilenmiyor hiç Allah'la ilgisiz alakasız Allah'tan sudur etmiş ama celle celle o da zorunlu olarak hiç onun iradesi dışında bir aklı faal bir beyin türemiş bu sistem mi o yönetiyormuş ya bunu, bunu düşünmek için de baya bir şey lazım yani. baya bir akılsızlıklar az akıllar olmaz yani delilik Delilik az akıllı olmaz derler. Yani bu delilikler baya akıl ister yani. Adam uğraşıyor, uğraşıyor, uğraşıyor. Felsefeyi bitiriyor, şunu bitiriyor, bunu bitiriyor, ilmin hücumu bitiriyor falan. Nere geldin diyorsun? Geldiğin noktada buldum diyor. Neyi buldun diyorsun? Tam kaybettiği nokta. Bir diyor beyin bir sistem buldum diyor. Her şeyi yöneten bir sistem var. Çünkü neden? Bakıyor ki bu işler rastgele olmaz. Felsefesi de o kadar manyak değil. Ateist gibi. Şimdi bakıyor bu sefer... Ya diyor bu kadar işte kendi kendine olmaz diyor tabii. O kadar da akılsız değilim diyor. Kendi kendine olmayınca bunu yöneten bir sistem var. O sistemin adı ne? On işte uydur. Aklı faal diyor. Doğa diyor. Boğa diyor. İşte Allah demeyizsin de ne derse diyecek yani. Allah dememek için bir şey bulacak yani. Fe'el zemuhum onlara lazım geliyor. Bu durumda. Fe Fden o çıkıyor. Fe'el zemuh yani. Bu durumda lazım geliyor. Biz zarureti mecburen gerekiyor. Ne enyel sığınmaları. ...ne zaman vaktel ızdırarı sıkıştıkları zaman... Ya şu ...deprem neden oldu arkadaş? Niye yıkıldı bu kadar bina, bu kadar adam öldü... ...kaç yüz bin ki ne oluyoruz falan? Bir soru cevap... ...sıkışımca nereye döndürüyorlar işi? İlel aklil faali... ...o aklı faale döndürüyorlar... İşte attı, doğaydı... ...bir kuralı var, her şeyin bir kaydı... ...bir sistem var... ...bu sistem, bu her şeyi yapan beyin... ...otomatik beyin... ...yani işte bilgisayarı, bilgisayarı nasıl yüklüyorsun... yüklüyorsun, yüklüyorsun. Hakikaten yani dünya kadar on binlerce cilt ne on binler ya yüz binler milyonlar ona göre efendim, hepsini aldırıyorsun. Ne programlar ne projeler buradan oraya ıı, çıktıya döksen yani Fizan'a gider o kadar çıktı alırsın yani. Bu nereye sokuyorsun bunu böyle? bir beyin var yani yapı bu da onun gibi işte bilgisayarın beyni gibi bir beyin var her şeyi o yapıyor. E, bu deprem neden oldu bu niye öldü bu niye kötürüm oldu falan. İşte o sistem böyle gelişti. Sistemin efendim içinde bu iş böyle kaçınılmaz oldu falan deme mecbur kalıyorlar. ve Dönmemeye mecbur oluyorlar. Kime ile ve Teala? Hakkü Sübhanehu ve Teala'ya asla, asla Allah'a hiçbir işte dönmüyorlar. Bunu Allah yaptı dedikleri bir olay basın felsefede. Fe innehu çünkü şan la medgele tesir yok lehu Teala Allah'ın zatı için. Fi vücudil havadis. Alâ zâmi. Fî vücûdl Sonradan yaratılanlar var olmuşlu var. Bu kadar yeni olay çıkıyor meydana. Bunların var olmasında Allah'ın tesiri yok. Alâ zâmiyim. Onların yanlış inancına ve felsefesine göre mantığına göre Allah'ın etkisi yok. Bel bilakis el-kaimu e yönetici olan neyle bir icad havadisi, Sonradan yaratılanları var etme işini gören kimmiş? Hüvel-aklül-fe'âlu. Her şeyi yapan bir akıl, bir beyin bir ruh neyse bir yapı var deyip duruyorlar. Belbek yembeği gerekiyor en la dönmemeleri ilel aglil feal e'yza. Aslında onlara bakarsan bu her şeyi yapan akla da dönmemeleri gerekiyor. Liyenne uçukuşan e'yza yani Allah'a dönmedikleri gibi ona da dönmemeleri lazım. Liyenne uçukuşan lehtiyara lehu. Onun için de seçim hakkı yok e'yza. Ana Allah'ın iradesi yok istediğini yapamıyorsa Allah gibi haşa onun da ihtiyarı yok. Fi defu'i beliyyatîm belaların defi hususunda bize amiyim onların inancına göre yani işte deprem oluyor sallanıyor e şimdi burada biz Allah'a yalvarıyoruz işte veya denizde fırtınaya tutuluyoruz rüzgarı durdurması için Allah'a yalvarıyoruz mesela belanın defi için e, en kitapsız adam bile Allah Allah demeye başlar yani bir sıkıştığı vakitte çünkü fıtratında hani Allah inancı var herkesin doğuştan bunlar bu felsefede öyle bir şey ki bela geldiği zaman yani siz kime müracaat edeceksiniz? Kimden bu belanın açılmasını talep edeceksiniz? Efendim, Allah'tan zaten istemezler. Allah'a dönülmeye gerek yok. Çünkü Allah'ın bir tesiri yok demişler. Onu kenara tutmuşlar. Peki o zaman aklı faal diyorsun. Bir beyin var diyorsun. Alemi yöneten. anda da Allah yaratmış diyorsun ama istemeyerek de olsa yaratmış diyorsun. Peki o beyin ne iş yapar yani? Şimdi biz mesela bu salsıntımızı durdursun. Veyahut da sallantıyı, çalkalantıyı durdursun. De bu, bu şey diyoruz kusa edeceğiz başımız döndü yani öleceğiz burada. Ne yapacağız? Kime yalvaracağız? Şu onlar o aklı faali her şeyi yapan olarak kabul ediyorlar ama onun da kendi iradesi ve seçimi yok. O da otomatiğe bağlamış. O da otomatiğe bir, bir her şey tak robot diyorum ya sana. Bir program dahilinde iş yapıyor. O da bilerek yapmıyor veya şu olsun olmasın seçim hakkı yok. O zaman ne oldu? Ya bu bela da ondan iradesiz çıktıysa ona da yalvarma gerek kalmadı. Çünkü neden? Senin iradenle düğmeye basmanla başlamadıysa bir iş. E ben sana ne söyleyeyim ki sen onu bir durduramayacaksan? Durduramayacak. Doymayacaksın sofraya oturma. Sana yalvarma ne acet? Bunlara göre. Ya işte bu şey de geliyor işte. Doğa, tabiat, kanları Yani bunun önüne geçilemez meselesi. neyin Neyine ne geçilemez? Allah-u Teala'dan istediğin vakitte hiç önüne geçilemeyecek işin önüne geçiyor denizi açıyor, kurutuyor, yol yapıyor. Musalsam geçiriyor mesela. Neyin önüne geçilemez yani? Firavun yetişti, denizde boğulmak var. E firavun bizi kesecek. Ya e kesemez diyor. Orada yolu açabiliyor. Burada bir kudret var, irade var, ihtiyar var, istediğini yapıyor çünkü. E senin kurallarına göre bittik. E neye göre bitti? E madem her şeye kadir diyorsun. Tam felsefeciler bunu bu kafada değiller. O bizim Müslümanların inadı. Vaulelesh kıyau ne kadar onlara çatıyor görüyor musun? Humak dedi. Ahmaklar. Eşkıya dedi. Eşkıya Türkçeleşmiş. Şakıylar yani. Bedbaht adamlar. Baht Bahtsız. mahrum adam yani. Allah'ı bilmekten uzak insan bunlar. İstediği kadar profesör olsun. Böyle profesörler var. O bir adam var. Hiçbir şeye inanmıyor. Büyük de profesör yani. Allah'a inanmıyor haşa. Hiçbir şeye inanmıyor. Adını unuttum yani nece. Bu şakıylar Meslek o. Ama dünya hakkında bir konuşuyor. Astroloji, astronomi aşağı vur yukarı çık. Çok bilgili bir şey. O Bil İlber Orta ile birkaç kere çıktı Fatih Altaylı'ya. Onun yanında çıkıyor. Acayip bir adam. Profesör büyük. Adam inanmıyor. Yani demek ki hidayete Allah'tan meselesi. akıllan ilimle olacak iş değil yani başından beri diyorum ne kadar hamd etsek azdır. Bu iman bize mi nasip oldu? Bizim sermayemiz neydi de bunu bulduk yani. Demek hidayet Allah'tan. Tabii varmış bizim de kabiliyetimizde bir hidayet arayışı ki. O ayrı bir şey tabii ki. Biz de hidayete inat etmedik, direnmedik yani. Geldiği zaman kabul ettik demek ki. Bu da Allah'tan tabii ki. Çok hamd etmek lazım. İman nimetine. Mevla'ya sıfatlarına inanıyoruz, kudretine inanıyoruz. Her şeyi o yaratıyor, inanıyoruz. Belamız o kaldırabilir. Şimdi sen düşünebiliyor musun? Başına gelecek belalarda önümüzdeki günlerde veya sonrasında veya hastalığımızda, ölümümüzde neyse yani. Hadi ölüm ötesini de inanmıyor, onu konuşmuyoruz. Ama biz dünyada onların da inandığına göre o noktada gelen bir sıkıntıda yalvaracak hiç kimsemiz yok diye bir düşünsek nasıl bir bunalıma gireriz şimdiden? Ben şimdi önümdeki süreçlerde neler olabilir diye kendime zarar verecek hep düşünürüm yani. Allah'a da sığınıyorum ama... Bir şey de olsa diyorum hemen Mevla'ya sığınırım şu zikri yaparım. Şu ismi azamı okurum. Şu virde okurum. Şu sureyi okurum falan. Bayağı bir şeyler yazıyorum size ya dolu kitaplarda falan. Hep onları diyorum aman ona yaparım bunu yaparım. Niye? Yani Allah'ım var benim. Belayı kaldırır diyorum. E beni iyi edemez. Yok kanseri iyi edemez. Yok kangreni iyi edemez. Yok haşa. E, cık, bu Allah. Ecerin geldi başka ama Allah'ın açamayacağı bir bela yok. E meyyüceh bilmuzdarrayla daav. Şu attığı vakit zorlanan, sıkışana kim cevap verebilir diyor. Ve ekşifüs şu sıkıntısını, kötülüğü kim açabilir diyor. E kendini bu E alma mı Allah var mı benle başka ilah ki diyor. Beni bırakın da ona, ondan isteyin. E şimdi bizim böyle bir Allah'ımızın yani irade sahibi. İstediğimi benden bu belayı açar. Yani iradesi var. Sen dersen ki Allah'ın iradesi yok. Allah'ın iradesi yok haşa. O zaman zaten Allah istese de beni kurtaramayacak o zaman. O zaman ne oldu? Ben çaresiz kaldım. Hiç Mevla adama çaresiz bırakıyor mu? Hep diyor ki ümidi kesmeyin, ümidi kesmeyin, ümidi kesmeyin. Ben her şeye kadirim diyor. Şimdi bizim imanımızdaki genişliğe bak, ferahlığa bak. Yani böyle bir Allah'ın varlığına inanıp, ona iltica eden, sıkışınca Allah diyen adamın imkanlarına kadar. Allah her şeye kadirse, ona sığınan da her türlü şeyden kurtulabilir. Ümidi var en azından. Ama felsefeci olmuşsun, şu olmuşsun, bu olmuşsun, diyorsun ki her şey kaçınılmaz, hiçbir şeyin savuşturulması mümkün değil. Neymiş otomatya bağlanmış, robot işliyor her şey. Bu nasıl bir akıldız mantıktır ya? Biz ne kadar genişlikteyiz, iman genişliği? Allah feme üridilen o, Allah adam idaet etmek isterse diyor rahatinde, yeşr lah sadder ollisla, göğsünü gönlünü İslam'a karşı müşerif kılar. Adam böyle Allah'ın sıfatları anlatılıyor zaten her şeye kabul, kabul, kabul. Feme üriden yuddille o. ...Allah gibi saptırmak isterse, gece asladına o dayı yıkan, Gö göğsünü dar, dar kılar, haracan, sıkıntılı böyle göklere, yerlere sığmaz adam. كَنَّمَا يَسْصَعَدُ فِي السَّمَاءُ Sanki adamı merdivensiz göğe çıkartıyorsun yani. Öyle zor gelir ona, İslam'ı kabul etmek. Ama bize ne kadar kolay geliyor, çünkü hidayatımız Mevla'dan geliyor. Şingefa Leyneşkiya bu batbakçı kıyılar esbeku daha öncedirler kademen adım bakımından nerede fil sendelemekte Bunalım ve bocalamakta daha vel belaheti. Belahet ahmaklık eble ve ahmaklıkta bunların adımı daha önde diyor. Göya felsefe okumuş, profesör olmuş ne olmuş? Kimden daha önde mincemii'l firakı dallate. Sapıtmış bütün fırkalardan. Yani bunlar Yahudilerden de daha sapık, Hristiyanlardan daha sapık. Mutezi yani eli sünnet dışı fır... hepsinden daha sapık. Hatta müşrikler müşrik ateistlerden bile yani Allah'a ortak koşanlar, webten Allah'ın inkar edenler bunlardan bile sapık oluyor. Neden? Çünkü bunlar göğe Allah var diyor. Ama Allah zorunlu yapıyor yaptığı işi diyor. İsteyerek yapmıyor diyor. Şimdi Allah'a yok diyenden daha da sapık. Allah zorunlu yapıyor diyor. Ona sonra da bir şey yaratmış. Onu da zorunlu yaratmış diyor. Başka da bir şeye karışmıyor diyor. Bütün yapılanları da diyor o onun yarattığı, zorunlu olarak yarattığı bir beyin yapıyor diyor. O da isteyerek yapmıyor diyor. O da diyor otomatiğe bağlamış her şey oluyor diyor. Hiç kimsenin, onun için ne kimseye dua et, ne kimseden bir şey iste. Başına gelene katlan git diyor. Bunlar bütün fırkalardan bir adım ileridedir diyor sersemlikte. Çünkü neden? Feinl küftara kafirler bile yani Allahsızlar kitapsızlar yeltecüğüne sığınıyorlar ile Allah'tel Allah'a sığınıyorlar veya tıbunu ne istiyorlar minu Allah'tan defal beliyeti belanın defini Ebu Ceyl bile Kuranda Allah minkane azze ve laka yani ey Allah diyor mesela e müşrikler bile Allah diyorlardı gökleri yerle kim yarattı diyorlardı Allah yarattı leyakulüne Allah diyor he ama efendimizin peygamberliğine yeni bir kitap gelmesine falan falan onların projeleri başka Mekke'deki yönetim işte. Ellerinden gitmesin diye inatına bir şey. E şimdi hakikaten yani hiç Allah'a inanmıyorum diyen adam bile gemide dalgaya tutulsa, fırtınaya ka kapılsa Allah Allah diyor. Çünkü neden? Fıtratında yaratılış kabiliyetinde bir yaratıcı olduğu inancı kese konmuş. O depreşiyor yani. E şimdi bakıyor ki ne yapacağım? E putlara tapıyordu. Akrime radıyallahu anh Ebu Ceylin oğlu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ferman çıkarttı Nerede bulursanız, Kabe'nin astarına da bulsanız dört kişiyi geberteceksiniz Mekke fethinde. Birisi de Ebu Cehil'in oğlu akrime. Sahabeden oldu sonra. Onun için radıyallahu anh diyorum. O birkaç tanesi yakalandı. Hatta Kabe'nin astarında yakalandık yani hani Kabe'de bana dokunmazlar diye. Efendimiz ferman etmişti sallallahu aleyhi ve sellem. Kabe'nin astarında da bir ikisini öyle geberttiler. Akrime kaçtı. Cidde tarafından mı Yemen tarafından bilmiyorum. Belki en yakın yer Ciddedir deniz olarak. Gemiye bindi hani deniz aşırı kaçacak. Mekke fethedilince. E gitti gemide fırtınaya tutuldu. Fırtınaya tutulunca ne yapacağız ne edeceğiz? Bu sefer burada öleceğiz. Belki Mekke'de kalsak bir kurtulma ümmeti vardı Müslüman olduk falan. E ne yapalım dedi. Geminin kaptanı dedi ki. Ya sevine dedi ey gemidekiler. Burada sizi putlarınız, ilahlarınız lat, uzza falan öyle iki aylar sökmez. Tamam mı? Onlar sizi ilahlarınız kurtaramaz. Allah, Allah değil. Çünkü müşrikler de Allah diyor. Bu sefer ikrime dedi ki hesap yaptım diyor. Ya Beni denizde kurtaramayan karada hiç kurtaramaz. Karada da kurtaramaz. Biz ne yaptık bu lat havuzaya? Davamız neydi yani? E İnanın. Ya Rabbi söz veriyorum sana dedi. Sen benim Allah'ımsın. Bu fırtınadan selametle çıkıp da Hayatımı kurtarırsam doğru gideceğim Muhammed'e. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biat edeceğim, iman edeceğim, teslim olacağım sana. Dedi fırtına durdu. Ve gitti iman etti. Sahabeden oldu. E demek şimdi? E sen bir sıkıştığın zaman burada hiçbir çare yok hakikaten. Denizin ortadığından rüzgar durmadıktan sonra bu olacaksın. E bu rüzgarı kim durduracak? Bu kimin elinde ya? O zaman sen bir ilaha... Yani bir olan, her şeye gücü yeten bir zata iltica etmen lazım. Kafirler bile Allah'tan istiyorlar belanın defini. Bu beyinsizler diyor, sefi almakla. Bunlar mantık yürütüyorlar, çok akıllıyız diyorlar ama en cahilden beter. Bunlar öyle yapmıyorlar. Neden? Allah'tan niye isteyim belanın defini? Allah zaten zorunu yapıyor bunlar. Allah'ın elinde değil ki diyor. Allah'ın elinde değilse o zaman da Allah'a niye diyeyim ki kaldır bunu. Bu kafadalar. Ve bir de bunlarda var şey ani iki şey daha var zaidani ilave yani tam bura bir iki name daha ilave etmişler bunlar alel alama o şeylerin üzerine ki firak e, fil firakı olması lazım ibaret eliflamlı daha doğrudur burada öyle değil ama fil firakı dağalleti sapık fırkaları üzerine er, öyle fırkalar ki erbabil belaheti o ahmaklık sahibi yani dolu ahmak fırkalar var Efendim, e, akılsız, beyinsiz, sapıtmış, Allah'ın gazabına çarpılmış, Yahudi taifeleri, Nasara taifeleri, birçok dünyada sapık fırka var. Ama bu felsefeciler de bunların sapıklığına ilave iki şey daha var. <gülüyor> e -hadi birisi küfrüm, inkar etmeleri bil ah neyi? Bilahkamil münzeleti. Bilahkam hükümleri el münzeleti. Allah'tan indirilen hükümler var. İşte faiz, haram, işte zina, yasak, işte namaz, farz, indirilen hükümler var bizler Rabbimiz'den. Bunları tanımaz bunlar. Dedim ya kitap yani ayet, artış, kitap tanımaz. Ve inkarum, inkar etmeleri aleyha, Allah'ın hükümlerini. Ve muanedetum, inatlaşmaları. Ve muadetum, düşmanlık etmeleri. Neyeli'l-ekhbari'l-mursaleti. Gönderilen haberler. Şu hadis diyorsun, şu şey diyorsun, ona aklım almadı. Bunu mantığım kabul etmedi. Vurur onu felsefeye. Ne ayete bakar ne hadise bakar. Şimdiki ilahiyatçıların da birçoğunun neden ayet hadislere itiraz ettikleri yanlış manalar vererek sapıttıklarını buradan daha anlıyoruz. Çünkü neden? Mantık ve felsefe ile karışınca bu oluyor. Bende iyi olmuyor? Ya siz şeyi anlasanız işte İsa aleyhisselam gökte yaşıyor kıyamete yakın inecek. el sünnetin itikadı bu. Bütün sayı hadislerde bu ayetlerde de işaret var. Hadislerde de sarahat var. Ne diyor Süleyman Ateş? İşte diyor ki bu diyor ikinci kat semada diyor bu hadise göre diyor nasıl yaşayacak diyor. Niye diyorsun? Diyor atmosferde diyor oksijen yok. İşte anladın mı? İşte burada atmosferde oksijen yani senin yaşaman için mutlaka oksijen lazıma bağlamış. Onun dışında Allah'ın mucizesi yok. Ve vallâ şeyin kadir oksijensiz adamı yaşatmaya kadir mi değil mi? Nasıl oluyor ve vallâ külüşen kadir? Ama sen diyorsun ki oksijen yok öylese yaşayamaz. Öyleyse yaşayamaz, öyleyse bu hadis Bukhari'de de geçse, peygamber de söylese bu hadis olmaz. E sen şimdi ne yaptın burada? Felsefe yaptın. Felsefe yaparak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın gönderdiği habere düşmanlık ediyorsun. hatamlar ilahiyatçı. Ama felsefe ile karışık olduğu zaman gönderilen haberlere, indirilen hükümlere mantık yürütmeye çalışıyor. Mantığına da uymayan şeyi de reddediyor. Ya sen desene ki benim anlamadığım bir şey var. Madem ve velakül şeyin kadir bu oksijensiz de istediğini yaşatır. Köçüğün altında 30 gün, 40 gün nefes almadan kalıyor. Nasıl kalıyor? Çıkıyor sağlam 50 günde. Allah Allah. İsterse yaşatır bunu desene ya. Çocuk ananın kızının karnında oksijenle alıyor. O dar yerlerde 9 ay. İstediğini yaşatır. E sen ve velakül şeyin kadri daha anlamamışsın. Allah'ın kudretini konuşuyoruz burada. Anlasaydım bunu der miydin? Ben anladım diyor. Anladım ama diyor hala suyu nereden geliyor? Ulan diyorum bu yel değirmeni diyorum adama. Adam diyor anladık yel değirmeni ama suyu nereden geliyor diyor. Ulan sen yel değirmeni olduğunu anladıysan suyunu sorar mısın? Be kafasız. Diyorum Allah her şeye kadir diyor ki ben de inanıyorum Allah her şeye kadir. Ondan sonra diyor ki İsa sen nasıl yaşayacak oksijen yok. Ya şimdi bu adam anladı mı Allah'ın her şeye kadir olduğunu? Hiçbir şey anlamadı. Ve Sanima ikinci ilave bunların bu felsefeyle uğraşanda ikinci şeyleri tertip bul Mukaddimatil fasideti bozuk bozuk mukaddimeler tertip ederler mukaddimeler su ura küura netice derken şu şöyledir şu, şu şuna bağlıdır şu şuna bağlıdır o öylese o öyledir işte ne işte demin yaptım ya sana bir tertip yaptık işte ne oldu insan oksijensiz yaşamaz bir, bir mukaddime gökte de oksijen yok iki netice İsa selam gökte yaşamıyor. Niye? Yaşasaydı oksijensiz yaşamazdı. Getirdi buraya bir şey koydu. E sen burada bozut bir mukaddime yaptın ya. Sen bana göre sana göre matematik hesap yapıyorsun. Allah'a göre bunu bu buna bağlı değil ki Allah'a göre. Allah yoktan yaratıyor. Ve telbisü delail delilleri birbirine karıştırırlar. Ve şevahidil batıl eti. Boş boş şahitler şahit yani mukaddime delil, mantık, kuralları koyarlar. Fi ispat-i makası diyeyim. Maksatlarını ispat sadedinde ve me talibihumul vahiyeti e, düşük, basit, zayıf, çürük matlepleri maksatları ispat hususunda efendim e, böyle şu şöyledir, bu böyledir. Öyleyse bu böyledir. Sonra kübra, neticeye giderler. Ama her yerde bu böyle değildir işte. Mevla'nın kudreti var. Bu mucize denen bir şey var. Harikulade denen bir şey var. Bunla bütün mucizeleri falan da illet ederler. vel <gülüyor> lezi o sendeleme ve bocalama ki saderanun bunlardan sudur etti fi makası diyeyim. Dava alan ispat için yani Allah'ın irade sıfatı yok, ihtiyar sıfatı yok. Allah zorunlu olarak yaratmış. Elinden gelmeden mecbur olmuş bu alem falan filan. Bu konularda bunlardan sudur eden e, bu sendelemeler ve bocalamalar. Lem yastur. <gülüyor> Sadir olmamıştır min sefihin asla. Dünya kuruldu kurulalı hiçbir beyinsizden bile... ...böyle şeyler meydana gelmedi. Haytul Çünkü ne yaptılar? Tayin ettiler. Medaral emri. Bütün işlerin deveranını... Yani şimdi işte... ...çocuklar doğuyor, birileri ölüyor. Şu anda, şu saniyede, ben şu konuştuğum anda bile... ...efendim... ...kardeşimin kayınvalidesi şimdi aniden ölmüş. Ona gidiyordu kardeşim. Allah rahmet etsin. kabr Nur olsun. Eee... Namazda abdestli cazidi yani ben de şahidim mesela şey, bir anda mesela cenaze var şu anda doğan var şu anda hastalan var bir anda felç geçiren var vesaire göklerde neler oluyor yerlerde neler oluyor yerin dibinde nerede deprem oluyor nerede patlama oluyor bilmiyoruz ki denizlerin dibinde ne oluyor bu kadar medar el emri medar deveran yani işlerin yönetimi ve dönüşü bütün bunlar nereden oluyormuş diyorsun şeye felsefeciye. ...bunları bağlamışlar... Ala ...göklerin hareketlerini. Yani gezegenler... ...vessema vel kevakibi... ...kevakip, yıldızlar, gezegenler... işte gezegen, turanı var... ...sevabiti var, turanı var, gezeni var... ...bunların hareketleri... daha ı evzâhâ bunların vaziyetleri... ...güneş şuradaysa şöyle oluyor... ...ay bu konumdaysa burada oluyor... ...şu burç şuradaysa şöyle... ...şu buradaysa böyle... ...bütün yönetim oraya bağlanmış... ...yani yeryüzünün, dünyanın yönetimi... Alemlerin şeyi, feleklerin ve gezegenlerin yürüyüşlerine, yüzmelerine, felekte yüzmelerine bağlanmış. Evet. Halbuki gökler, yerler, yıldızlar, gezegenler mütehayyiratün. Şaşkın vaziyette dolaşıyorlar ve muzdaribatün. Yani, e, bir oraya, bir oraya, çalkantılı haldedirler. Fî cemî'ül evgâd. Her zaman için. Yahu kendi sabit olmayan başka şeyi yönetebilir mi? Ta kendi kendini yönetemiyor ki, gök, kendi iradesi dışında dolanıyor. Gezegenler kendi iradeleri dışında dolanıyor. Hangi yörüngeye gidecek, hangi yörüngede çıkacak ona o yörüngeyi sistemi Mevla kurmuş. Ona bir yaratan var o yoksa kendi kendine yapsa her zaman aynı yerden gitmez. Bir kere de öbür yoldan gideyim der. Zaten iradesi olsa. Niye aynı yoldan gidiyor? Yani hiçbir gezegenin yörünge değiştirdiği duyulmuş mu? Ha, güneş batıdan doğacak falan ayrı bir şey. Zaten o zaman daha çok anlaşılacak ki Mevla onu oradan doğurtuyordu. Şimdi bak buradan doğurtuyor. Demek ne demek? Güneş kendi elinde değil. E bu bir adam robot ne demek? Bastın düğmeye hep aynı gider. Ben robot değilim niye? Bir öyle giderim bir öyle giderim. İradem var. E bu an, gökler yerler içindekiler kendi ellerinde değiller zaten. Yönetimleri kendi elinde değil ve yumuşlar uyunun gözlerini anka halikü gökleri yaratan Allah'tan ve mucidül kevakib gece icat eden Allah'tan ve muharrikea onları hareket ettiren yürüten gezdiren yüzdüren Allah'tan ve bir umuri onların işlerini yöneten Allah'tan gözlerini kapatmışlar her şey otomatik kendi kendine böyle işte doğa kanunu gidiyor ama Allah bunu yaratmış sistem bir yaratan var ama yaratan da elinden gelmeden işte ister istemez olmuş şimdi de sistem oturmuş lazımadı uzak görüyorlar isnad el havadisi sonradan yaratılanların varlığını yönetimini dayandırmayı ile ila Allah bizzat bizzat Allah yaratıyor her şeyi şu anda bak elimi kaldırıyorum bizzat Allah yaratıyor konuşuyorum kelimemi harfimi sesimi bizzat Allah yaratıyor onlar diyor yok bu uzak Allah böyle işlerle uğraşmaz falan i̇şte, mutezile de biraz buraya benziyor ve ebev, yüz çevirdiler anhu Allahu Teala'dan ve yaratanı devre dışı bırakarak İsteyerek bir şey yapmıyor, istem dışı gelişmeler diyerek Allahsız bir celleci Allah var derken aslında Allah'ı inkar etmiş oluyorlar. Ma ebade, ma Ne kadar uzaktırlar? Yani ma ne şey ebade uzak ettiğim onları da olabilir. Anil akli bunlar akıldan ne kadar irak adamlar? <Sessiz Asht> ma <centimeters> Bunlar hak yoldan ne kadar kaymış sabıtmış, rusvay adamlar? Ve <Sessizettes> ma Bunlar ne kadar mahrum adamlar? <Sessizluk> Mine sadeti, sadetten. <strangers> Yani bahtiyarlıktan, imanlı ölmekten, cennete girmekten, dünyada da hakkı doğru yolu bulmaktan, sırat-ı müstakimden ne kadar mahrum olmuşlar. Oku, oku, oku, oku. Cidlere kitabı devir, Profesör Toçendol geldiğin noktada saadetten mahrum ol. Ve daha beteri bunlardan sefen, beyinsizlik bakımından bundan beteri de var. Ve ekse çok hamakaten, ahmaklık bakımından. Daha kötüsünü söyleyeyim mi diyor. E sen dedin ki bu, bunlar hepsinden ahmak dedin. Şimdi kim çıktı bunlardan beter? Söylerim sana diyor. Men o kimse ki yez'um Hum bunları ezkiyâe. Bunları zeki zanneden ve erbâbe fatanetin, fatanet sahipleri. Fatın adamlar, akıllı adamlar, zeki adamlar ne kadar kafa yormuşlar, ne kadar beyin çatlatmışlar, felsefede zirveye ulaşmışlar diye. Bunları akıllı zanneden de diyor bunlardan daha beyinsiz ahmak diyor. Hakikaten yani e, biraz da devam ediyor tabi dersler. İnsanlarımızın çoğu yani böyle filozof tipli adamlar, felsefeyle orta. Allah'a inananları, Kur'an'a, sünnete inananları tenzih ederim ben. O, öyle de belki birkaç kişiler çıkabilir ama bunun bu işlerin ekseriyetle, akıl ve mantıkla bu yolda yürümeye çalışanlar, Allah-u ya yakışmayan sıfatlar mutlaka istat ediyorlar. Ve Allah'ın sıfatlarını Kur'an'dan sünnetten öğrenmeyince kendi aklına mantığına vurarak Allah hakkında yorumlar yapıyorlar. Yüce zatı ve sıfatları hakkında hüküm veriyorlar haşa. He bunlar tabi yoldan çıkıyorlar. Fakat bunları işte altındaki unvana dayanarak veyahut da hakikaten adamlar akıl yormuş ben bir şey demiyorum. Adam 80 sene 100 sene bu işlere kafa yoran adam var. Ama sonunda geldiği nokta Kur'an'a sünnete hadise bakmadığı için kendi kendine Allah'a bulacağım. Allah'ın sıfatlarını Allah hakkında geçerli olan halleri e, bunları ben kendiliğimden bulmam lazım şeklinde bir mantıkçılık yaparak e, yoruluyorlar amiletün nasibetün ayetinde olduğu gibi boşuna yoruluyorlar çok çalışıyorlar ama boşuna yoruluyorlar Allah'ı bulamadıkları gibi Allah'tan en uzağa onlar düşüyorlar müşrikten bile beter duruma düşüyorlar çünkü neden Allah'ın kudreti var ihtiyarı yok ne demek bu ya seçim hakkı yok ne demek böyle bir yaratan olur mu haşa Mevla'ya yakışır mı bu noksanlık? İradesi dışında bir her şey oluyor. E bunu bu şekle girmişler felsefe diyor. Tabi şu anda biz felsefe bilmiyoruz okumadık. Şu andaki filozofların görüşlerinde ben bilmem. Ama İman Rabbim bu işin tabi aslını bu işi kuranların yani aristoların, eflatunların kurduğu düzeni burada yıkıyor. Zaten bu şimdikiler tufeyli onlara tabi olmuşlar falan şimdikilerin. Hepten daha mantıksız oldukları daha çok ortada oluyor. E, maalesef e, bu dersler ilahiyatlarda okutuluyor. E, felsefe e, mantığın tabi zararlı tarafları. E, bu akılcılık bunlara efendim İmam-ı Azam da adam, ben de adamım. Öyleyse aklımı kullanırım? İmam-ı niyet abi tabi olayım? Mezhebe ne lüzum var? fıkra ne lüzum var? Sahabenin tefsirine ne lüzum var? Kur'an'ı al eline manayı sen çıkart, kafana göre takıl. Bütün bunlar e, bir felsefenin, bir yanlış mantığın ürünü. Kur'an'a tabi olan, hadise tabi olan adam ben aklıma göre giderim der mi ya? Zerre kadar aklı olan, aklına güvenir mi ya? Zerre kadar aklı olan, sen aklın neyi çözer? Gaybı bilmiyorsun, duvarın arkasında bilmiyorsun ya. Ha buradan dere geçiyor su aşağı, ne zamanki parkeler kabardı o zaman kazalım burayı. Bir de kazdık, aa altta dere gidiyor. <gülüyor> Mübarek bizim Hüseyin abi. Diyor ki alttan dere gidiyormuş. <gülüyor> e Ne altımızdan haberimiz var. Ne üstümüzden haberimiz var. Parke kabarınca diyoruz ki kıralım burayı. E bizim aklımızla nereye gideceğiz yani? Mevlayı bulacağız, sıfatlarını bileceğiz, cenneti cehennemi keşfedeceğiz, hak yolları bulacağız. Ha görmüyor musun anayasa yamalıklı bahçeye dönmüş. 40 tane madde demiş, 80 anayasası. Ha şimdi diyorlar ki 70 madde zaten değişmiş bir ne. Geri kalan değiştirelim. İşte uyuşamıyorlar mecliste, kurullar, heyetler, bilmem neler, bilmem neler. Ya bir maddeyi değiştiriyorlar. Daha bir ay geçmiyor itirazlar başlıyor. Diyor ki bu maddeyi diyor değiştirdik ama diyor buradan açık çıktı, buradan çatlak çıktı diyor. Burayı nasıl tıkatacağız? Hadi bakalım yama orayı yama burayı yamalı bohçaya dönmüş. Affedersin don lastiğine dönmüş. E senin aklından mantığından, beyninle bu milletin saadetinin nerede olduğunu, hidayetin nerede olduğunu, suçların nasıl önleneceğini, terörün nasıl duracağı, dünyada nasıl bir cennet hayatı yaşayacağını bunu yaratan programını koymuş göndermiş sana. Sen diyorsun ki ben bu Allah'ın iradesi yok. Bilmem yok. Kur'an'ın dönemi geçmiş bilmem ne. Ben diyorsun aklım var, mantığım var. Mukaddimeler tertip ederim. Kaideler var. İki kere iki dört eder. Bilmem ne diyorsun. Senin yaptığın hesapların hiçbiri tutmadı. Ve tutmuyor. Avrupa'nınki de tutmuyor. Avrupa rezil perişan halde. Amerikan'ınki de tutmuyor. Ancak kan emerek bilmem ne direkt Müslümanları sömürerek falan hayatını sürdürmeye çalışıyor. Nereye kadar? Hiçbir sistemleri tutmayacak. Çünkü vahya dayanmayan, Allah'tan alınmayan Celle, Celle. Hele ki Mevla hakkında, sıfatları hakkında, hükümleri hakkında e sen kafana göre bir şey yorumlama getirdiğin zaman felah yok. İşte Allah'ını bilmeyen hiçbir şey bilemez. Allah'ı bulmayan her şey kaybetmiştir. Allah bilmek bulmak için de zatı hakkında, sıfatları hakkında ayet ve hadisler ışığı altında el alimlerinin şerhlerini, izahlarını dinlemek, anlamak, okumak, okutmak ve böylece önce Mevla'yı bilmek. Mevla'yı bilmeden zaten her şey boş. Niye yaşıyorsun? Boşuna geldin bu dünyayı. Allah'ın kudreti var, iradesi yok, ihtiyarı yok, seçim hakkı yok, bilmem ne. Ben kendime göre bu, bu işi çözerim. Ha çöz bakalım. Bocaladı kaldı herkes. Ne filozoflar iflah etti, ne astronotlar iflah etti, ne gök ilmin hücum sahipleri felah buldu. Kimse felah bulamadı. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahiy tabi oldu. Mevlasını buldu, miraca çıktı. Dedikat gökleri geçti, arşı gürcüyü geçti. E sen de şimdi o miraç yapamazsın ama ruhunla yaparsın. Tarikata giriyorsun, seyri sülük vazifeleri, zikirlen meşgul oluyorsun. Ruhun sır, hafi latifelerin yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Arşıdan alınma ruhumuz oraya kadar varıyor. Mesela Evliya Allah, yani onlar keşfediyor her şeyi. Önceden söylüyor. Allah ona bildiriyor. Neden oluyor Hangi Hangi bu altta ne var biliyor? Hangi profesörüm, doçentim diyen efendim adamın çocuğu olacak olmayacak haber verebiliyor? Evliya Allah'a haber vermiyor. Çünkü onlara da keramet verilmiş. Peygamber'e mucize, Evliya'ya keramet Neden? Tabi olduğundan, vahye tabi olduğundan doğruyu buluyor. Sen akla tabi olduğun zaman yolunu şaşırtıyorsun. Hem de bu kadar diplomalarla beraber bu rezillik reva mıdır? Bu kadar okuyup da bir cahil koca karıdan daha aşağı kalmak reva mıdır? Keşaf sahibi tefsirin, muhtezilenin imamı Zemakşeri. Ne yaptı? Ayağı da topalıydı. Geldi bir köye gitti. şu işte Bizim şey taraf var herhalde. Orta Asya. Geldi bir köyde. Bütün millet toplandı. Şöyle alim, böyle alim. Geldiler millet. Bir de kocakarı geldi. O da aa dedi bu sefer. Zemakşeri. Zemakşeri. Dünyanın en büyük alimi. Bu muymuş ya dedi. Tipini mi beğenmedi? Ne yaptı? Topalmış ya dedi falan. O biraz. O zat kızdı bu işe yani. Sen beni Milletin içinde aşağılısı top alsam top alım ben koca karıya. Sen dedi ne konuşuyorsun dedi koca karıya. Ben dedi Allah'ı dedi varlığını dedi yüz delille ispat ederim. Yani tabi deliller getirecek. Koca karı da baktı dedi ki ya sen onu şüphesi olanlara konuş dedi. Benim şüphem yok ki hiçbir de ihtiyacım yok dedi. Adamı susturdu. çöktü. Öyle mi değilmiş? Kul fiilinin halıkıdır. Kul kendi işini kendi yaratır. Yani için ben yaratıyormuşum haşa. Mutezile bu görüşte. Şu elim hareketin ben yandım. E şimdi sen adama 40 ayet okuyacağına işte bir koca karı veyahut da bir kadın onu susturabiliyor. Çünkü neden vahyet abi olan ayet hadise tabi olan koca karı nene kadın dediğin beğenmediğin dünyanın en büyük filozofunu çökertir oturtur aşağı. Çünkü vahyet abi olmuş. Bunun mantığı aklı felsefesi son zirveye çıksa oradan aşağı yuvarlanır. Çünkü neden Mevla'dan gelen yine üzere değiller. Allah bizi Celle Celaluhu, kendisini hakkıyla tanıyan hakkıyla bilen elüsnet alimlerinin ayet vadislerden hadislerden kendisini zatını sıfatlarını, fiillerini bize tarif ettikleri vecih üzere tanımaya gayret eden ve bu imanla yaşayıp ölen bahtiyallar zümresine ilhak eylesin. Ahmaklar, eşkıyalar, süfaha İmam Rabbani'nin bugünkü tabirinde bedbaht, şakî, mahrum, sefih, beyinsiz, Neler dedi ya? Aklı kıt olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Akıllarımı senin elinde ya Rabbi hakka çevir. Kalplerimiz senin elinde ya Rabbi hidayete çevir. Ya Rabbi bizi bize bırakma. Nefsimizin eline bırakma. Aklımıza, mantığımıza bizi bırakma. Ya Rabbel alemin. o sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin. Ve ala aliyye sahibi ve selleme teşlimen kethira. Rabbil alemin. Amin.